Selatü ve selam Peygamber Efendimiz'e Şerefli ailesine Ve şerefli arkadaşların üzerine olsun Sevgili kardeşlerim Peygamber Efendimiz 1400 Müslümanla Kabe yollarında Umre yapmak niyetiyle Mekke'ye yürüyorlar Riski ve sevinci Bağrında taşıyan Bir güzel yolculuk halindeler Kudeybiye'ye kadar geldiler onlar Mekke müşriklerinden bir birlik takibi almıştı. Halid bin Velidin komutasında 200 kişilik bir birlik Müslümanları takip ediyorlardı. Hedefleri Müslümanlara korku salmak ve bu yolculuktan vazgeçirmekti. Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam ise tam bir kararlılık içindeydi. Hudeybiye'den hareket emri veriyordu. Umre kervanı Tekrar Hareket Ediyordu Yol Mekke'ye Çıkıyordu Ama Peygamber Efendimizin Biniti Kusva Çöktüğü Yerden Kalkmıyordu Bazı Müslümanlar Kusva atlı Devenin Kalkması Ve Yürümesi için Ne Yaptılarsa Bir Sonuç Alınamıyordu Kusva Hiç Hareket Etmiyordu Sahabe-i Kiramdan Bazıları Devenin inadı Tuttu Diyorlardı Peygamber Efendimiz Kusva'nın inatçılık yapmayacağını biliyor ve o inatçı değildir. Fili çöktüren kusvayı da çökertti buyuruyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yıllar önceki bir olaya işaret düşüyordu. Ebrehe ordusu yıllar önce Mekke'yi işgale gelmişti. Tank misali görev yapan ordunun önünde bir fil vardı. Ordu Mekke'ye yaklaştığında Fil duruyor ve hareket etmiyordu. Ebrehe'nin askerleri ordunun önündeki Mahmud ismindeki fili hareket ettirmek için vuruyor, yaralıyor, ellerinden geleni yapıyorlardı. Ama fil hiç hareket etmiyordu. Öldürseler bile Mekke'ye doğru bir adım dahi atmayacaktı. Başka yönlere çevrildiğinde fil hemen harekete geçiyordu ama Mekke'ye yönlendirilince Asla adım atmıyordu Şimdi Kusva Hudeybiye'de Aynen filin yaptığını yapıyordu Mekke'ye doğru hareket etmiyordu Sahabe-i bazıları Devenin inadı tuttu deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam O inatçı değildir Fili çökerten Kusva'yı da çökertti buyuruyordu Yönlendirme Rabbi Rahim dendi Peygamber Efendimiz Rabbani işareti hemen fark ediyordu. Devenin yönlendirilmesi hem deveyi hem insanları aşıyordu. Kısvanın kararlı halinden Efendimiz bunu hemen fark ediyor anlıyordu. Belli ki Hudeybiye'de bir tarih yazılacaktı. Hudeybiye büyük bir şeye tanıklık edecekti. Hudeybiye müminler için ufuklar kazandıracaktı. Geleceğe yürüyüşte Cana can katan bir işler görecekti Peygamber Efendimiz artık Hudeybiye'de mola veriyordu Umre kervanı Hudeybiye'de konaklıyorlardı Bu arada Huza kabilesinden Bude'il bin Verka Resulullah'a geliyor Ve yolculukların amacını soruyordu Peygamber Efendimiz amacının Umre olduğunu Kabe'yi ziyaret edip kurbanlarını kesip Tekrar Medine'ye döneceklerini beyan buyuruyordu Bu değil ve adamları müşrik olmalara rağmen Peygamber Efendimiz'e karşı sevgileri ve güvenleri vardı Hatta zaman zaman Mekke müşriklerinin sinsi planlarını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bildirmişlerdi Bu değil Mekke liderlerinin buna müsaade etmeyeceklerini Bunun çok tehlikeli olabileceğini söyledi Peygamber Efendimiz Kararlarından dönmeyeceklerini, bu durumu Mekkelere bildirmesini istedi. Peygamber Efendimiz, biz Umre için geldik, Kabe'yi ziyaret edeceğiz. Başka bir amacımız yok. Fakat eğer Kabe'yi ziyaretten engellenirsek, savaşır ve amacımızı gerçekleştiririz. Savaşmaktan çekinmeyiz. Eğer Kureyş bizimle savaşmayı çok arzuluyorsa, gününü ve yerini bildirsin. Biz hazırız. Kureyş yanlış iş yapıyor. Benimle insanlar arasından çekilsinler. Benim insanlara ulaşmamı engellemekten vazgeçsinler. Eğer bunu yaparlarsa, ben insanlarla görüşür, konuşur, onları İslam'a davet ederim. İnsanlar davetimi kabul etmez ve benimle savaşırlarsa, Kureyş'in isteği gerçekleşmiş olur. Yok eğer, İnsanlar davetimi kabul ederlerse Buna da kimse engel olamaz Kureyş benimle insanlar arasında durmaya devam eder Ve savaşmayı arzularsa Varlığım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki Kureyş'ten çekinmem Bu din uğruna Başımı vermekten çekinmem Ölünceye kadar onlarla savaşırım Allah'ın vaadi benimledir Ve galip gelen de ben olurum Buyuruyordu Budeyl Mekke'ye geliyor Ve Mekke liderlerine Durumun çok ciddi olduğunu bildirmek için konuşuyordu Mekke liderleri ise Budeyl'in Peygamber'e yakınlık duyduğunu bildikleri için dinlemek istemiyorlardı Aynı mecliste Sakif'in lideri Urve bin Mesud da vardı Urve bin Mesud Mekkelilerin umursamaz tavrını ve dinlemeyen hallerini yanlış buluyor Ve bu değili dinlemeleri gerektiğini söylüyordu Bu değil Peygamber Efendimizin söylediklerini aynen aktarıyor Ve Müslümanların korkusuz tavırlarını dile getiriyordu Mekke liderleri bunu beklemiyorlardı Önce şaşırdılar Sonra birbirlerini motive ederek Savaşmaya hazır olduklarını dile getirerek Savaş naraları atmaya başladılar Taif lideri Urve bin Mesut Mekke liderlerinin tavrını doğru bulmuyor Hatta çok rahatsız edici olduğunu görüyordu Akılla davranmadıklarını Duygularıyla hareket ettiklerini görüyordu Onlara bir teklif sunuyor Ben Muhammed'e elçiniz olarak gideyim Onunla konuşayım Ola ki bir çözüm yolu bulunabilir diyordu Bu teklif Mekke liderlerinin ağırına gidiyordu Onurlarına yediremiyorlardı Güçlü olan kendileriydi Şimdi gidip Mekke'ye girmemesi için konuşmak Bir küçüklük hatta bir zavallılık değil miydi? Bu teklifi kabul etmeleri çok zordu Sordu ama aslında yapacakları bir şey de yoktu. İsteksiz ve dillerin ucuyla Haydi git ve görüş Kendisini Mekke'ye sokmayacağımızı söyle diyorlardı. Taif lideri Urve bin Mesud Peygamber Efendimiz'e geldi. Urve diplomatik bir dille yumuşak bir üslupla Ama aynı zamanda ustalıklı tehditler içeren Bir konuşma yaptı. Ey Muhammed, gördüğüm kadarıyla bir takım derme çatma, devşirme insanlardan çevrene bir kalabalık toplamışsın, bir kalabalık oluşturmuşsun. Bunlarla kavminin yanına geldin, Muhammed. Kavmin Kureyş, Ebahiş ve benzer kabileleri yanına çağırarak sana karşı bir ordu topladı. Arkamda seninle çarpışmaya can atan büyük bir orduyu bırakıp geldim. Onlar seninle Kabe'nin arasında duruyorlar Seni hiçbir zaman Kabe'ye yaklaştırmayacaklar Bu konuda yeminliler Urve sözlerini bitiriyordu Peygamber Efendimiz Urve'yi dikkatle dinliyor Urve'nin sözleri bitince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Biraz ilerideki develeri göstererek Biz Umre için geldik Başka bir amacımız yok Kurbanlarımızı kesip gideceğiz Sen onlara şunu söyle Artık savaşmaktan vazgeçsinler. Yeni bir savaş Onlara hiçbir yarar sağlamayacaktır Savaşlar Onları yiyip bitirdi Aramızda bir süreliğine Ateşkes ilan edelim Böylelikle nesilleri kurtarmış Kendilerini de ölümden uzak tutmuş olurlar Ayrıca Benimle Kabe arasında durmaktan vazgeçsinler Bıraksınlar umremizi tamamlayalım Bir de benimle halkın arasında durmaktan çekilsinler Eğer halk beni kabul etmez ve benimle savaşırsa Kureyş'in isteği gerçekleşmiş olur Ama şunu bilsinler ki Yüce Allah vaadini gerçekleştirip İslam'ı yeryüzünde hakim kılıncaya veya ''Başım gövdemden ayrılıncaya kadar ben yoluma devam edeceğim.'' ''Bu savaşmaktan hiçbir şekilde çekinmem.'' buyurdu. Urfe Peygamber Efendimiz'i uyarıyor ve sözlerine şöyle devam ediyordu. ''Senin için iki şeyden birisini görüyorum. Birincisi kavminle savaşmaktır. Sen evvel savaşır da galip gelirsen kavminin kökünü kazıyabilir misin?'' İkincisi ise, eğer çevrene topladığın bu adamlar seni terk edip yapayalnız bırakırlarsa ne yapacaksın? Ben onların seni her an terk etmeye hazır ayak takımı kimseler olduklarını, soyu sopu belirsiz kişiler olduklarını görüyorum. Beni dinlersen onlara fazla güvenme. Allah'a yemin ederim ki bunlar zoru görünce seni terk ederler, yalnız kalırsın diyordu. Bu sırada orada bulunan ve ayakta duran Ebu Bekir Efendimiz, Urve'nin sözlerine, özellikle son sözlerine çok öfkelendiler. Urve'ye ağır sözler söyleyip, Müslümanların asla ayak takımı olmadıklarını ve katiyen Resulullah'ı bırakmayacaklarını söyledi. Urve Ebu Bekir Efendimizin bu kararlı, keskin tavrından dolayı yanlış yaptığını çok dikkatli konuşması gerektiğini anladı Ve çekingen bir tavrın içerisine girdi Hava yumuşatmak için ve konuşmasını sürdürebilmek adına Peygamber Efendimiz'e daha bir yaklaştı Eliyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sakalını okşamaya Konuşmaya devam etmek istedi Orada bulunan Hazreti Muhire bin Şube Kılıcının tersiyle Urbe'nin eline vurdu Çek o pis elini dedi kur ve daha bir şaşkınlaşıyordu. Ama kendince ortamı yumuşatmak için yine elini Peygamber Efendimiz'in sakalına götürüyordu ki, Muğren'in kılıcının boynuna inmek üzere olduğunu gördü ve hemen geriye çekildi. Sonra ortamın tamamen aleyhine döndüğünü fark ederek izin istedi ve kampta biraz kalmak istediğini söyledi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurundan ayrıldı bir süre Müslümanları gözledi. Birbirleriyle ilişkilerini, Peygamber Efendimizle olan ilişkilerini gözlemledi ve Mekke'ye döndü. Kureş liderlerine gördüklerini, konuştuklarını, duyduklarını ve düşüncelerini anlattı. Ey Kureş topluluğu! Vallahi ben birçok hükümdarın huzurunda bulundum. Birçok hükümdara kavmimin elçisi olarak gittim. Kayserin, Kisra'nın, Necaş'in huzurunda bulundum Fakat ben Muhammed gibi adamları tarafından Sevileni hiç görmedim Yine Muhammed gibi Korunanı da görmedim Muhammed kadar toplumu tarafından Sayılan ve sevilen Hiç kimseyle karşılaşmadım Muhammed bir şey söylediği zaman Hepsi onu yapmak için Anında koşuyorlar Bir an tereddüt etmiyorlar Diyordu Hoşçakalın Allah'a emanet olun